Herkese dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümdeki başlık, Üslup ve Hikmet. Soru Usulsüzlük cenderesinde, Tearuz ve tesakutlar ağında, insanımızın adeta kıvrandığı bir dönemde hakikatlerin heder olup gitmemesi için güzel bir üsluba ve hususiyle de üslupta hikmete ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu açıdan Kur'anî bir hakikat olan hikmeti nasıl anlamalı ve hayatımıza nasıl tatbik etmeliyiz? Bu soruya verilen cevap da şöyle değerli dinleyenler. Hekim, hakim, hakim ve hüküm gibi kelimelerle aynı kökten gelen ve mana muhteva açısından bunların hepsiyle bir yönüyle alakası bulunan hikmetin bildiğiniz üzere bugüne kadar pek çok tarifi yapılmıştır. Bazıları onu eşyanın ledünniyatına, iç yüzüne, maveray tabiata vukuf, metafizik, metapsişik hadiselere ıttıla, zihnin ötesine geçerek farklı derinliklere açılma olarak görmüşlerdir. Bazıları yapılacak bir işin vicdanın dört temel rükne olan his, şuur, irade ve latife-i Rabbaniye tarafından yadırganmayacak ölçüde ortaya konulmasına hikmet demişlerdir. Bazıları da kendi değerlerinden taviz vermeden, muhatabın hissiyatını nazarı itibara alıp bir manada onun hissiyatını okşayacak bir üslupla, inandığı değerleri başkalarına duyurma ve hayır-hahlıkta bulunma şeklinde ele almışlardır. Zannediyorum soruda asıl üzerinde durulması istenen husus da hikmetin işte bu veçhesi. Rabbin yoluna hikmetle davet et. Ud'u ile sabili rabbike bil hikmeti mev'izatil hasene. İnsanları Rabbinin yoluna hikmet ve mevize-i hasene ile davet et. İfadeleriyle beyan buyrulan hakikat, hikmetin bir yönüne bakıyor gibidir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle doğru yola davet, hak ve hakikate çağırma gibi çok önemli ve kutsi bir vazifenin, en başta hikmetle ve hikmet çerçevesi içinde hareket etmek suretiyle ifa edilmesini emir buyurmaktadır. İsterseniz misallerle konuyu bir nebze açmaya çalışalım. Diyelim ki siz bir insana hak ve hakikati anlatacaksınız. Evvela bu çok ehemmiyetli iş için uygun bir zeminin oluşturulması, ortamın hazır hale getirilmesi gerekir. Mesela yüreğinizdeki sevginin, samimiyet ve içtenliğin ifadesi olarak öncelikle o kişiyi bir yerde yemek yemeye, çay içmeye davet edebilirsiniz davete icabet edildiğinde ilk buluşma anında içten tebessümlerle elini sıkıp, dostluk ve sıcaklığınızı ortaya koyabilir, görüşme esnasında da muhatabınızı kendi konumunda kabul edip, düşüncelerine hep saygılı davranarak, kendi mülayemetinizi sergileyebilirsiniz. İşte yaptığınız bu iyi niyetli davranışların her biriyle muhatabınıza doğru bir adım atmış olacak, onun size bir adım atmasını sağlayacak ve neticede bütün bu hususlar ifade etmek istediğiniz çok önemli hakikatler mevzuunda sözlerinizi dinlenilir hale getirecektir. Evet, siz gönülden tebessüm eder, muhatabınıza hep güzel muamelede bulunursanız, onun da size karşı güzel muamelede bulunmasının, güzel söz söylemesinin, ve sizin güzel sözlerinizi hüsnü kabulle karşılamasının önünü açmış olursunuz. Davranışlarda olduğu gibi aynı zamanda kullanılacak üslupta da hikmeti yakalama çok önemlidir. Doğru bizatihi çok kıymetli olduğundan elbette bizim her söylediğimiz mutlak ve muhakkak surette doğru olmalıdır. Fakat doğruyu sunarken şartları, zamanı, ahvali, insanların hissiyatını hesaba katmamız gerekir. Doğruyu söylüyorum diye insanların başına adeta balyozla vuruyor, veya tokmakla iniyor gibi bir üslukla meseleleri takdim ederseniz, değer verdiğiniz hakikatlere bizzat kendiniz, kendi elinizle saygısızlıkta bulunmuş, dolayısıyla Muhataplarınızı da saygısızlığa itmiş olursunuz. Bu durum, üslupta hikmeti muhafaza edememenin hazin bir neticesidir. Yüreğimin ağzıma geldiği an ''Daha önce değişik vesilelerle arz ettiğim bir hatıramı yeri gelmişken müsaadenizle bir kez daha ifade etmek istiyorum.'' diyor müellif. Hapisteyken bazı solcu arkadaşlarla aynı koğuşta kalıyorduk. Ben bir gün bir münasebetini bulup onlara bir hususu hatırlatmak istedim. Ancak bunu yaparken Karl Marx aleyhinde bir söz söyledim. Onların içinde fakire karşı saygı duyan bir mimar arkadaş da vardı. Hatta bu zat, diyalog ve hoşgörü süreci başlayınca bir gazetede takdir ifade eden değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte bu ölçüde münasebetimizin bulunduğu o şahıs bile ben Marks'a iğne ucuyla ilişince hemen doğruldu ve ''Hoca başlayayım mı?'' dedi. İşte o an yüreğim ağzıma geldi azıma geldi. Çünkü başlayınca Rabbim muhafaza buyursun. Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan başlayacaktı. Benim o esnada söylediğim hususu zaman denilen o büyük müfessir 20 sene sonra gürül gürül ifade etmiş ve o tespitin yanlış olmadığı ortaya çıkmıştı. Evet, söylediğim yanlış değildi. Fakat şurası muhakkak ki muhatabın hissiyatını anlayışını hesaba katmadan doğruyu onun başına vuruyor gibi söylemek de hikmete uygun değildi ve yanlış bir üsluptu. Zira Kur'an'ın mucizül beyan "Vela tesubbu dunillahi adven bi gayri ilm." Onların Allah'tan başka yalvardıkları ilahlarına, totemlerine, ikonlarına hakaret etmeyin ki onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakarette bulunmasınlar buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde kişinin anne ve babasına sövmesinin büyük günahlardan olduğunu ifade etmiş, orada bulunanlar da bu durumu yadırgıyıp, kişi hiç anne ve babasına söver mi? diyerek istifsarda bulununca da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Kişi tutar bir başkasının babasına söver. Ne seza ne beca sözler söyler. O da onun babasına söver. Tutar annesine söver. O da onun annesine söver. Buyurmuştu. Şimdi Kur'an ve sünnetin emri bu istikametteyken benim o tavrım elbette doğru değildi. Bu sebeple ben o hatamı hiç unutmadım, unutamıyorum. Evet o insanların gönlünü kırmanın alemi yoktu. İlle de bir şey söylenip anlatılacaksa, mevzu onların rahatsızlık duymayacakları bir üslupla ifade edilebilirdi. İşte akıl ve mantığı imal etmeden, meseleleri sadece his çerçevesinde ele alıp, hikmetle tehlif edilemeyecek bir üslup hatasına bağlı götürme, çok yanlış davranışlardır ki, şimdiye kadar bize çok şey kaybettirmiştir. Zannediyorum bu konuda içinizde benim kadar geçmişini sorgulayan, günde elli defa nefsine dönüp, onu bu konuda hitap eden bir başkası yoktur. Selgüzeş hayatıma bakıyor, ve ta ilk kürsüye çıktığım andan itibaren, cami kürsülerinde yapıp ettiklerimi, Kırıp döktüklerimi gözden geçiriyor ve aklıma gelen her yanlış karşısında keşke şunu söylemeseydim. Keşke şunu şu zamanda ifade etmeseydim deyip iç çekiyor. Bazen iki ayağıma zincir vurulduğunu hisseder gibi oluyor ve neticede yuh sana akılsız adam diyorum.